Eûzu billahi minneşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnelhamdülillahi Nahmedu Ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu Ve neûzu billahi min şurur enfüsina ve min seyyat amalina Men yeti illahu felamuzillelah Ve men yudil felahadilah Ve eşhedü en la ilahe illallahü vahdahu la şirikene Ve eşhedü enne Muhammeden adduhu ve rasuluh Ama abad Ve inne estakal hadithi kitabullah Ve khayral hedihedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ Ve kulle muhtesetin bid'a Ve kulle bid'atin zalâle Ve kulle zalâletin fînler Aleykümselâmü ve râbîsselâmü Tefsir dersimizde Maide Suresinin 87. ayetinde kalmıştık Allah Azze ve Celle mealen şöyle buyuruyor Ey iman edenler Allah'ın size helal kıldığı temiz şeyleri haram kılmayın ve haddi aşmayın Muhakkak ki Allah haddi aşanları sevmez i̇bn Mesud şöyle rivayet ediyor. Allah Resulü ve vesselam ile beraber bir gazvedeydik ve beraberimizde kadınlarımız yoktu. Kendimizi hadım edelim mi dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi bundan yasakladı ve belli bir zamana kadar bir giysi karşılığında bir kadınla evlenmemize ruhsat verdi. Yani muta, e, mutaya ruhsat verdi. Sonra da bu ayeti okudu. Bunu buhari ve Müslim sahibi isnatlar rivayet etmişlerdir. Şimdi demek ki burada helal kılma, Allah'ın helal kıldığı şey kendine haram kılma iki şekilde biriyle oluyor. Mesela evlilik, meşru yolla cima. Bu helal kılınan şeylerden nikah yoluyla. Kişi hadım olduğu zaman, yani bu imkanı tamamen kendisine iptal ettiği zaman kendisine helal olan bir şeyden mahrum etmiş oluyor. Böyle bir haram kılma olabiliyor. İkinci şekli şu. Kişi Allah'ın helal kıldığı herhangi bir şey hakkında onu yemeyeceğine veya içmeyeceğine dair yemin eder. Böylelikle bu yeminiyle aslında kendisine helal olan şeyi haram kılmış olur. Nitekim Tahrim Suresinin ilk ayeti bu konuda nazlı olmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a işte hanımları bir oyun yapınca Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buna öfkeleniyor ve yemin ediyor. Yemin ederek kendisine bir şey haram kılıyor. Bunun üzerine Tahrim suresindeki ayet nazlı oluyor. Neden Allah'ın sana helal kıldığı şeyi kendine haram kılıyorsun diye. Yine Ali İmran suresinde bahsedilen Yakub aleyhisselamın kendisine haram kıldığı şeyle kastedilen de yemin ederek kendisine bu şeyden yemeyeceğine dair haram kılmaz, kendisini mahrum etmesi. Yani bu ayette Allah'ın size helal kıldığı temiz şeyleri haram kılmayın kavliyle anlatılan şey Allah'ın helal kıldığı şeylere yanaşmamak üzere kendini mahrum etmektir. Ya yemin yoluyla veya hadım olmak gibi e, sebeplerle haram kılmaktır. Bu haramdır, caiz değildir. Ama şer'i manada helal-haram hükümlerine gelince bu hüküm yalnızca Allah'a aittir. E, bu konuda e, kişi hüküm belirlediği zaman Allah'a hüküm konusunda ortak koşmuş olur. İbn-i Abbas anh, gelen rivayette bir kişi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e gelerek Ey Allah'ın Resulü ben et yediğim zaman Kadınlara karşı şehvetim artıyor. Bu sebeple kendime et yemeği haram kıldım dedi. Bunun üzerine bu ayet nazil oldu. Yani ayetin nazil olma sebebi bazı kimseleri et yemekten kendilerini mahrum etmeleri. Kendime haram kıldım diyor. Yani yemin ettim yemeyeceğime. Bu mesela tasavvufçular gibi bazı batınilere yaklaşan gruplar, işte keşfimize engelliyor veya bizi seyri sülukumuzdan alıkoyuyor diyerek hayvani gıdalardan perhiz yaparlar. Bazı balık, yumurta gibi bazı hayvani gıdaları hiç yemezler. Yani bunu haram kılarlar kendilerine. Bu da bu kapsamdadır. Allah'ın helal kılığı şeyi haram kılma kapsamındadır. Nitekim ayet böyle bir olay üzerine nazil olmuş. Bu hadisi Tirmizi Süneni'nde Taberi İbn-i Hatim, Tefsirlerinde ve Taberani Mucemül Kebir'de sahip isnatla rivayet ediyor. i̇bn Mesud radıyallahu anh'a bir yemek getirilince içlerinden biri kenara çekildi ve ben onu kendime haram kıldım, onu yemem dedi. i̇bn Mesud radıyallahu anh yaklaş ve ye, yemininin de kefaretini ver dedi. Sonra bu ayeti okudu. Bunu da hakim sahip isnatla rivayet etmiştir. İbn-i Hacerell Askalani Fethülbari de bunun sayı olduğunu belirtir. Yani kendime haram kıldığım sözüyle bahsettiğimiz şeyi kastediyor. Yani yemin ettiğimi davandan ondan yemeyeceğime diyerek. Dolayısıyla böyle bir yeminde bulunan kişiye düşen şey yani Allah'ın helal kıldığı bir şeye yanaşmayacağına dair yemin eden kişiye kefaret vermesi düşüyor. Çünkü böyle yaptığı iş meşru değildir. Meşru olmayan konularda adakta veya yeminde bulunan kimselere Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yemininin kefaretini versin buyuruyor. Yine adak konusunda da böyle. Meşru olmayan bir adakta bulunur tabi kimse. O adayı yerine getirmez de ona yemin kefareti öder. 88. ayet. Allah'ın size rızık olarak verdiği helal ve temiz olan şeyleri yiyin de kendisine iman ettiğiniz Allah'tan sakının. Enes radıyallahu anhten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabından bir grup, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımlarına onun Gizli olarak yaptığı ibadetleri sordular. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem nerede, biz neredeyiz? Allah onu geçmiş ve gelecek günahlardan affetmiştir dediler. Kimisi artık ben et yemeyeceğim. Bir rivayette kimisi ben evlenmeyeceğim dedi. Kimisi artık ben yatağıma uymadan namaz kılacağım. Yatağımda uymadan namaz kılacağım dedi. Kimisi de her gün oruç tutacağım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp Allah'a hamdü sena ettikten sonra şöyle buyurdu.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 azımsadılar. Gözlerine az geldi. Sonra bunun hikmetini kendi kendilerine araştırıp kendilerince bir yorum yaptılar. Dediler ki o Allah'ın Resulü doğru diyor. Onun çok fazla çabalamasına gerek yok. Çünkü Allah onu geçmiş gelecek bütün günahlardan korumuştur. Onun fazla ibadete ihtiyacı yok. Ama biz öyle değiliz. Yani bir kıyas, bir rey belirtiyorlar burada. Biz öyle değiliz. Biz günahlarla dolu insanlarız, günahlara muhatapız Allah Resulü gibi değiliz. O nerede, biz neredeyiz dediler. Ve kendilerini temizleyebilmek için, Allah katından mertebelerinin artması için, Allah'a yakınlaşmak için her biri bir fikir öne sürdü. Ben et yemeyeceğim diyor. Yani dünya lezzetlerinden uzak duracağım. Birisi evlenmeyeceğim diyor. Yani bunu bir eksiklik gibi görüyor yani Allah'a yakınlıktan alıkoyan bir unsur gibi görüyor. Bir başkası rahat yatak yüzü görmeyeceğim. Geceleri uyumadan namaz kılacağım. Öbürüle ben her gün oruç tutacağım diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu takdir etmiyor. Bunu övmüyor. Böyle bir tavrı. Bilakis kınıyor ve sünnetimden değildir. Yani sünnetimi terk eden, sünnetimden yüz çeviren benden değildir gibi tehdit içeren bir ifade kullanıyor. Ben sizin Allah'tan en çok korkanınızım. Yani takvayı içinizde en çok ben yerine getiriyorum. Allah en iyi tanıyanınız benim. Ve benim sünnetim böyledir diyor. Yani ibadet konusunda bir denge var. Yani ibadet konusu demek ki e, Allah'a yakınlaşma, dinle ilgili konular kesinlikle akıla, reye, kıyasa bırakılmış bir alan değil. Akıl bu sahabelerin saydığı şeyleri gayet makul görüyor. Yani biz akılla olaya yanaştığımız zaman hakikaten sahabeler doğru söylüyor. Yani Allah rözümleri de biz neredeyiz? Allah onu bütün günahlardan korumuştur. Onun fazla ibadete ihtiyacı yok. Bizim daha fazla ihtiyacımız var. Yani mantık bunu gerektiriyor. Fakat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu reddediyor. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanlara en güzel örnek. Allah'a ve ahiret gününe iman edenler için en güzel örnektir. O gecenin bir kısmında kalkar, bir kısmında uyur. Bazı günler oruçlar nafile kabilinden, bazı günler tutmaz. Kadınlarla evlenir. Hatta e, diğer hadisi hatırlarsanız Mesainin rivayet ettiği. Bana dünyanızdan üç şey sevdirildi. Güzel koku. Kadın ve gözümün nuru da namazda kılındı diyor. Yani e, bunların hepsi ayrı gıdalardır bakın. Bedenin e, dünyadaki ulaşacağı en güzel lezzet kadınlarla. Ruhun en güzel lezzeti namazda yani Rabbine secdede. ''Gözümün nuru namazda kılındı.'' diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bile, yani hariç değil diğer beşerden, kadınlar sevdirilmiştir. Dolayısıyla bir insan Allah'ın meşru kıldığı yollardan bunu yaptığı zaman ecir bile kazanıyor. Mesela cinsel ilişkiden dahi ecir kazandığını bildiriyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü bunu böyle yapmasa haram yoldan bunu giderecek. Demek ki buradaki haram yol bir zina, iki hadımlaşmak. Yani buna tamamen kurtulmak için kendisini hadım ediyor. Bu da Allah'ın yasasına, Allah'ın insanlar için meşhur kıldığı şeye aykırı bir durum. Yani zina nasıl haramsa hadımlaşmak da böyle. Kişinin demek ki ben Allah'a yakın olmak için evlenmeyeyim. Yani rahiplerin yaptığı gibi, Hristiyan rahiplerin yaptığı gibi kadınlardan da dünyadan da uzak durayım diye tamamen kendisini tecrid etmesi caiz değil özellikle din alanda olduğu için bu bidat kapsamına giriyor. Zinadan bile daha tehlikeli belki. Çünkü zina eden kişi e, günaha giriyor. Büyük bir günahtır. Biz bunun değerini azımsamıyoruz. Yani bunun büyüklüğünü kesinlikle küçültmüyoruz ama eğer Allah'a yakınlaşmak adına Allah'ın meşru kılmadığı bir şey yol ediniliyorsa bu bidat. İnsan bundan dolayı tevbe de etmiyor. Zinadan tevbe edebilir. Zinadan dolayı işte eğer İslam hükümlerinin uygulandığı bir yerde ise had cezası uygulanır ve bu ona kefaret olur. Ama şu bidatin böyle bir kefareti diye yok. Yani Allah katında bu tip kimselerin, dinde hatta aşanların e, sorgulanmaları, onların alacağı cezalar ondan çok daha büyük. Çünkü e, Şura suresinin 21. ayetinde Allah Azze ve Celle yoksa onların dinde Allah'ın meşhur kılmadığı şeyi kendilerine dinde, dinden Meşru kılan ortakları mı var? Yani bu ortak koşma, şirk koşmayla beraber zikrediliyor. Yani bidat bu kapsamdadır. Meşru olmayan bir şeyi meşru addetmek. Yani tıpkı bu kimse zinayı helal sayan konumuna düşüyor o zaman. Çünkü zinayı helal saymak küfürdür, şirktir. Aynı şekilde hadım olmak veya evlenmeyerek Allah'a yakınlaşma gibi yol tutmak da yine hükümde şirktir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işte bu tehlikeden dolayı insanların Allah'a yakınlaşmak adına sünnette geçmeyen yollar, yöntemler icat ederek bir yol tutmalarından dolayı bu ifadeyi kullanıyor. Kim benim sünnetimden yüz çevirse o benden değildir diyor. Evet, Maide 89. ayeti bu da yeminlerle alakalı ahkam. Zaten bu 87-88'de sebep olan şeyin yeminler olduğunu söylemiştik. Yani yemin sebebiyle kişi haram kılıyor kendine. Vallahi bir daha bu şundan yemeyeceğim diyor. Kebap yemeyeceğim diyor mesela veya hayvanı gıdalar yemeyeceğim diyor. Böylelikle kendisine haram kılıyor. Ardından yeminlerle ilgili ahkamı zikrediyor Allah Azze ve Celle. Allah sizi yeminlerinizdeki lağivden dolayı sorumlu tutmaz. Ancak bağlandığınız yeminler sebebiyle sorumlu tutar. Yani e, kasıtsız olarak ağzınızdan kaçıveren, Boş bir söz olarak, vallahi şöyle, vallahi böyle gibi yani dilin alışa geldiği şeylerden değil de kasıtlı olarak bağlandığınız yeminler sebebiyle sorumlu tutar. Kefareti de ailenize yedirdiğinizin orta hallisinden on fakiri yedirmek veya onları giydirmek ya da bir köle azat etmektir. Her kim bulamazsa üç gün oruç tutmalıdır. İşte bu yeminlerinizin kefaretidir Yeminlerinizi koruyun Allah size ayetlerini işte böyle açıklıyor Umulur ki şükredersiniz Burada Demek ki batıl bir yeminde bulunan kişi Yani yemin ettiği şeyden daha hayırlısını gördüğü zaman yeminini bozmasın daha hayırlı gördüğü zaman Bunun kefareti Orta halisinden on fakiri yedirmek Kendi yediğinin Mesela kendi yediğinin en düşüğü en ucuzundan değil En lüksünden de değil Orta ahlisinde yedirerek on fakiri yedirmek veya onları giydirmek veya bir köle azat etmektir. Bunu bulamazsanız köle azadı veya maddi imkanları el vermeyen kişiye ne düşüyormuş? Üç gün oruç tutmak. i̇bn Abbas Radyalı Hanım'a maide 87. ayeti, Kendilerine kadınları ve et yemeği yasak edenler hakkında nazil olduğu zaman bunlar, Ey Allah Resulü, bu ettiğimiz yeminler ne olacak diye sordular. Bunun üzerine bu ayet nazlı oldu demiştir. Bunu Hasan bin Rısan'da taberi tefsirinde rivayet eder. İbn Ömer, İbn Abbas ve Zeyd bin Sabit radıyallahu anhum şöyle diyorlar: Eğer yemin bozulursa, on fakir doyurulur ve her fakire birer avuç buğday verilir. demiştir. O, on bu sabiler böyle takdir etmişler. Ee, yani bu. Allah Resulü'nden bir nas değil. Buraya dikkat edilsin. Sadece örf olarak nasıl takdir edileceğine fikir versin diye aktarıyoruz bunu. Yani sabiler bu ayeti böyle anlamış. On fakir doyulur ve her bir fakire birer avuç buğday. Yani onların örfündeki budur. Bizim örfümüzde daha başka şey olur. Zeytin olur, peynir olur, i̇şte döner olur, ekmek arası olur, bir şeyler olur. Yani yediğinin orta halisi. İbn Abbas radıyallahından gelen rivayette ailenize yedirdiğinizin orta hallisi kavliyle kastedilen varlık ve yokluk zamanınızda olan orta halidir demiştir. Bu da işte orta halli açıklayan, güzel bir ifade sahabeden. Yani varlıklıyken, zenginken Allah nimetinin üzerinizde görülmesini sever buyuruyor hadiste. Sen zenginken tutup da yani paran var, imkan varken çoluk çocuğunu imkanlardan mahrum etmesin. Fakirken yediğin kuru ekmek, soğanla e, aynen devam etmezsin. Bilakis Allah sana bolluk verdiyse sen de ailene bolluk göstermen lazım. O varlık zamanındaki bir kenara koy. Et yedirirsin. Veya güzel yiyecekleri yedirirsin Parlı yiyecekleri yedirirsin Bir de yokluk zamanı düşün Ekmek zeytin Bu ikisinin orta hallisi kastediliyor Diyor İbn Abbas radiyalarına Yine şöyle demiştir Kimisi ailesinin yemeğini Bol olan şeylerden verirdi Kimisi de az ve zor bulunan şeylerden verirdi Bunun üzerine Bu hayat nazil oldu i̇bn Abbas radıyallahu anh yine dedi ki, kefareti ödeyecek kişi bu üç şeyde muhayyerdir. Yani ayette sayılan üç şey neydi? On fakiri doyurmak, giydirmek veya köle azat etmek. Bunun da muhayyerdir. Makbul olan ilkidir. Yani en faziletlisi ilkidir. Allah Azze ve Celle'nin ilk zikrettiği şey. O da on fakiri doyurmak. Eğer bunlar bulamazsa üç gün peş peşe oruç tutar. Demek ki biz bu ayetten ne anlayacağız? Zaten ayetin lafı açık. Eğer on fakiri doyuracak paran yoksa, imkanın yoksa o zaman üç gün oruç varsa önce bunlar gelir. Bu üç şeyden birisi gelir. Köle azad edebiliyorsan köle azad ederiz. Yapamıyorsan, estağfurullah yemek yediremiyorsan giydirirsin. Giydiremiyorsan köle azad edersin. Bunlara da eğer imkanın yoksa, hiçbir imkanın yoksa o zaman üç gün oruç tutarsın. İbn Mesud ve Ubey bin Ka'b dediler ki onların kıraatlerinde e, kefaret olan oruç tesyamu selaseti eyyamin mutetabiat. Peş peşe 3 e, gün oruç tutmaktır şeklindedir. Yani bu imkanı bulamayan kişi bu kefareti yerine getireceği zaman ayrı günlerde 3 gün oruç değil de peş peşe tutmalıdır. Burada yani bizim e, elimizdeki mushaflarda Fe siyamu salasete eyyamin diye geçiyor. Mütetabiat lafzı yok. Fakat sahih bir kıraatte yine gelmiş bu İbnü Bey ve İbn, Ubeyve, İbn Mesud radıyallahlarından kıraatlerinde salasete eyyamin mütetabi'at. Peş peşe üç gün oruç. Yani yemin kefaretini oruçla ödemek zorunda kalan kişi peş peşe tutmak zorundadır bunları. Bu rivayet neredeymiş? Sahip-i İmam Malik, Beyhaki, Abdurrazak Musannef'inde, Taberi, İbni Ebi Davud, Mesahif'te ve Hakim. Sahip-i rivayet etmişler bunu. musab bin Sa'd bin Ebi Vakkas babasından rivayet ediyor. Sa'd bin Ebi Vakkas radiyalan dedi ki, Lat ve Uzza'ya yemin ettim. Arkadaşlarım bana dediler ki, batıl söz söyledin. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gittim ve Cahiliye alışkanlığı sebebiyle Lat ve uzadına yemin ettim dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana dedi ki üç defa La ilahe illallah de ve 3 sefer sol tarafına tükürerek şeytandan Allah'a sığın. Bunu da bir daha yapma. Bunu İbn-i İbban Ahmet Ebu Ya'la sahip isnatla rivayet etmişlerdir. Şüphesiz Allah'tan başka adına hele putlar adına e, yemin etmek bir şirktir. E, fakat sahabeler cahiliyeden yeni kurtulmuşlardı ve cahiliye alışkanlığı olarak vel diye ağızlarından kaçıveriyordu bu e, tür yeminler. İşte Sabine bin el-Vakkas anh cennette müjdelenmiş bir sahabe olmasına rağmen ağzından böyle bir yemin kaçıyor. Arkadaşlar da ona uyarınca e, Allah Resulü aleyhisselatü vesselam işte sen müşrik oldun demiyor da ona kefaret olacak bir söz öğretiyor. La ilahe illallah de, üç sefer ve ee, soluna da üç sefer tükür, şeytandan Allah'a sığın, bir daha da bunu yapma diyor. Ee, böyle denmesinin sebebi ayette buyuruyor ki, Allah sizi yeminlerinizdeki lagıvden, yani kasıtsız yeminlerinizden sorumlu tutmaz. Yani e, şayet kasıtsız yeminden sorumlu tutsaydı, bu şirki gerektirirdi. Allah kasıtsız yapılan bu sözlerden sorunlu tutmuyor da, Sonlu tutmaması buna hiç kefaret yapmayacağı anlamına gelmiyor. Yani böyle bir yeminde bulunursa, Allah'tan gayretine yemin ederse, derhal La ilahe illallah sözüyle kefaret versin. Bu hadisin e, diğer bazı tariklerinde başka sahabeden gelen rivayette şu lafız var. Her kim vellâta veruzza diye yemin ederse, hemen La ilahe illallah desin ve ona kefaret kılsın. Her kim kardeşine, arkadaşına, gel seninle kumar oynayalım derse sadaka versin diyor. Yani kumar haram kılınan bir şey. Yani oynamak değil bakın. Sadece oynamayı teklif etmede dahi böyle batıl bir teklif olduğundan sadaka versin. Çünkü sadaka şeytanın insana ühlediği vesveselerin en önemlilerinden birisi cimriliktir. Fakirlikle korkutması malumdur şeytanın. Ve Allah yolunda harcamadan Hoşlanmaz şeytan. İnsana cimriliği emreder. Allah yolunda harcamasını istemez insanın. Cömertlik kişiyi cennete kadar götürecek bir huydur. Diğer bir hadiste belirtildiği üzere. Yani Allah yolunda cömertlik. Dolayısıyla kişi böyle boş söz konuştuğu zaman, haram içerikli, bir harama davet içeren bir söz konuştuğu zaman, şeytanın burnunun yere sürtmesi için kişi sadaka versin. Yani cimriliği meneden. Cömertliği gerektiren bir işte bulunsun Allah için. Cömertlikte bulunsun, sadaka versin ki şeytan tekrar o batılı diline akıtmasın, kalbine akıtmasın. Böylelikle şeytana karşı da bir mücadele, e, muharebe yolunu öğretiyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bir sonraki ayette içki, kumar putlar, falokları hakkında 90. ayet ey iman denler. Muhakkak ki içki... Yani içki diye tercüme ettiğimiz hamr kelimesi, sarhoş edici içkiler. Kumar, putlar ve fal okları şeytanın pis işlerindendir. O halde onlardan kaçınınız ki kurtuluşa eresiniz. Ömer radıyallahu anh şöyle diyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem minber üzerinde şöyle buyurdu. Bundan sonra ey insanlar, hamr yani sarhoş edici içkiler haram kılındı. Hamr beş şeyden yapılıyor. Üzüm, hurma, bal... Buğday ve arpa. Hamr, aklı örten her şeydir. Bu hadisi Bukhari rivayet etmiştir. İşte Hanefi mezhebinde ekol olan şey, yani Ebu Hanife'ye nispet edilen görüş, hamr sadece şarap, e, üzümden yapılıyordu. Üzüm dışında elde edilen hamrların sarhoş etmeyecek miktarını içmek sakıncasızdır diye bir fetva naklediliyor Ebu Hanife'den. E, bu da bu hadis de aynı şekilde Ebu Hanife'nin yanıldığını, hata ettiğini gösteriyor açıkça. Dolayısıyla şu hadis veya buna benzer sarhoş edici her şey hamırdır. Hamırın az da çoğu da haramdır gibi diğer Buhar ve Müslümlü diğer hadislerle kendisine ulaşmasına rağmen bir kimse halen Ebu Hanife'nin hata etti bu işdadına uyarsa Allah korusun onu Rab edinmiş olur. Çünkü Allah'ın açık haram kıldığı, Rasul'ün açık haram kıldığı bir şey de Rasul'den başkasına tabi oluyor. Helal, haram hükümlerinde başkasını ortak koşmuş olur. Dolayısıyla bugün işte bazı çıtırtkanların çıkıp da işte dört mezhep imamı hangi haramı helal kılmış, hangi helali haram kılmış diyerek mezheplere revaç getirmesinin ne kadar batıl olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki üzüm hurma bal, buğday ve arpa Enes radıyallahu anh'dan daha önce zikrettiğimiz hadise hatırlarsanız, burada zikretmemişim, Allah Resulü aleyhisselatü vesselam iki cins meyveyi karşıtırarak koşaf yapmayı intibazı yasakladı buyuruyor. Bugün çoğunluğun indinde bunun haramlığına hiç kimse aldırış etmez. Belki caiz olduğuna fetva verenler vardır. Yani fetva veren ilim ehli elbette bile bile Allah Resulü'nün hadisine muhalefet etmez yani biz bunu iddia etmiyoruz fakat e, Muhasırlarımızdan birilerine Bak Allah Resulü Aleyhisselam böyle buyurmuş İki cins meyveyi bir arada Kaynatarak intibaz yapmayı Hoşaf yapmayı Allah Resulü yasaklıyor Demenden sonra Yani bu hadise ulaştırmadan sonra Birisi tutar da falan alim böyle demiyor Derse bu Rab edinmenin göstergesidir Allah korusun O alim ne ki? O alim de Aynı senin gibi bu hadise tabi Olmak zorunda başka bir şey değil yani işte alimleri olması gereken mertebeden daha fazla yükseltmiş olmanın göstergesi bu. Ondan sonra der ki sana, işte senin bildiğini bu bilmiyor mu? Yani o alime ulaşmanda sana mı ulaştı? O aliminde vardır bir bildiği. Bunlar batıl sözlerdir. Çünkü bizler kabrimize girdiğimiz zaman, Allah Azze ve Celle bizi sorgulayacağı zaman, bizi kendi bildiklerimizden sorgulayacaktır. Falan alimin ve filan alimin bildiklerinden sorgulanmayacağız biz. Yani sana Allah Resulü'nden şu delil ulaşmasına rağmen, yani sana kesin bir delil ulaşmış, sahip bir delil ulaşmış Allah'tan ve Resulü'nden. Kesin ilim bu. O alimin bildiğini zannettiğin muamma, biliyor mu bilmiyorum onu da bilmiyorsun, belki vardır onun bildiği, yani meçhul olan bir şey sebebiyle, ihtimalli olan bir şey sebebiyle sana kesin olarak ulaşan bir ilmi terk ediyorsun. İşte insanın sorunlu olduğu yer burasıdır. Yani bizler Ebu Hanife'nin bildiğinden, Ahmet bin Anbel'in bildiğinden sorgulanmayacağız. İmam Malik'in bildiğinden sorgulanmayacağız. Biz kendi bildiğimizden sorgulanacağız. Sen bildiğinle ne amel ettin? Bırak onun bildiğini. O sorgulanmayacak. Evet, İbn-i Amr radıyallahu anhadan, Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Allah Teala içkiyi, kumarı ve tavlayı haram kıldığı gibi, Ee, haram el hamra, hamr sarhoş edici içkiler. meysra, kumar. Wel kubbe, kubbe tablo. Wel gobeyra, bu da darıdan yapılmış içkilerdir. Darıdan yapılan içkide haram kılmıştır. Her sarhoşluk veren şey de haramdır. Darı, mısır, buğday, arpa gibi yiyeceklerin genel adıdır. Yani buradaki gobeyra ifadesi. Bunlardan yapılan içeceği de Allah haram kılmıştır. Bunu Ahmet bin Ambel ve Beyhaki sahibi isnabda rivayet ediyor. Yine i̇bn Amr radiyallahu da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Kim içki içerek sarhoş olursa 40 gün namazı kabul edilmez. Eğer o halde ölürse puta tapan gibi ölmüş olur. Ke abidil ve Puta tapan gibi ölmüş olur. Bu da Bezzar. Müsnedinde Aliül Harbi el Fevayit'te el Yazma, Hasan İsnat'ta rivayet ettikleri bir hadis. Bu konuda pek çok hadis var yani içki içen puta tapa, içki bağımlısı puta tapan gibidir diye. Burada da durumun ciddiyeti ifade ediyor. Kim içki içerek sarhoş olursa 40 gün namaz kabul edilmez. Dikkat edin böyle bir insan eğer namaz kılmıyorsa kafir olur. Yani namazı terk ederse nasa kabul olmayacak diye terk ederse bu sefer daha beter olur kafir olur. Kılacak, Müslüman olarak kalması için. Namazı kılacak. Ee, eğer o halde ölürse puta tapan gibi ölmüş olur. Yani e, günah bakımından ne kadar tehlikeli olduğu, yani şirke değer olduğu belirtiliyor. i̇bn Ömer radyalanmadan gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Allah hamra, yani sarhoş edici içkiye, içene, İçkinin kendisine, iki içene, sunan kişiye, satana, satın alana, hazırlayana, hazırlatana, taşıyana, taştana ve kazancı yiyene, kazancını yiyene lanet etsin. Bu 10 kişiye Allah Resulü Aleyhisselatı'na bu hadisinde lanet ediyor. Ebu Davud, İbn-i Mace, Hakim, Ahmet bin Hanbel, i̇bn Bir Ebi Şeybe, Ebu Yale ve Bezzar sahip isnatla rivayet ediyorlar. İbn-i Mes'ud radiyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizleri yasaklandıkça yasaklanan şu iki damgalı zardan sakındırırım. Zira o acemlerin meysiridir. Yani acemlerin kumarıdır. Yani e, burada tavla gibi oyunlarda kullanılan zar. Yani zar bulunan bütün oyunlar haram kılmıştır böylece. E, bu hadisi... Ahmet bin Ambel Beyhaki, Edeb-ül Müfret'te Bukhari, Sahip-i rivayet ediyor. İbn-i Abbas Radiyalanma, Mücahit, Tavuz, Raşit bin Sa'd ve Damra bin Habib. Bunlar dediler ki, İçinde bir şey kazanma veya kaybetme olan bütün oyunlar kumardır. Hatta çocukların ceviz ve zarlarla oynadıkları oyunlar bile kumardır. Bunu İbn-i Hatil tefsirinde Mücahit Rahimullah tefsirinde İbne Bittünya Zemmül Melahide sahip isnatla rivayet etmişlerdir. Yani Selek bunun, yani kumarın açıklamasını böyle yapıyorlar. İçinde kazanma ve kaybetme olan bütün oyunlar kumardır. Yani tarafların, oyuna dahil olanların kazanması ve kaybetmesi olan, yoksa şey değil, üçüncü bir şahıs, yarışanlardan hariç üçüncü bir şahıs, işte şu yarışta galip gelene ben ödül vereceğim der, bu değil. Bu caizdir, meşrudur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde, fiilinde, uygulamasında bu meşru, ol, meşru olan bir şey. Veya bir market e, çekiliş yapıyor. İşte alışveriş yapan, 100 lira alışveriş yapanlar arasında çekilişte araba veriyor veya şöyle bir ver, hediyeler veriyor. Bu da meşrudur. Bunda da bir sıkıntı yok. Çünkü Kur'an'da aslen caiz olan bir şeydir. E, haram olan tarafların kazibetmesi veya kazanması. Mesela biz çocukken bakkallarda kader çekme diye bir şey vardı. Yani kader çekmek için ne sakız alıyorsun, ne bir şey direktmen beş kuruş veriyorsun, bir kazıma şeyi var, yani o beş kuruş tamamen o kazıma için, yani çekiliş için o havuzda biriken paralarla hediye veriyor, oyuncak veriyor. Bu kumar, yani burası iyi anlaşılsın, ama sen sakız almışsın veya bir şey almışsın, parayı o malın karşılığı olarak vermişsin. Bu alışverişi yaptığın içinde satıcı ödül veriyor. Bu caizdir. Ama sırf mesela piyango bileti. Piyango bileti beş para etmez bir şey. Ekstradan para veriyorsun. O paralar bir havuzda toplanıyor. Çekiliş yapılıyor ve bir kimse kazanıyor veya birkaç kimse kazanıyor. Diğerlerinden alınıyor. Bir kişiye veriliyor. Bu haram olan kumardır. Bir de zarlarla oynanan oyunlar bu şekilde. Yani tamamen Bart oyunları, şans oyunları denilen şeyler bu kapsamdadır. İnsanlar iddiaya giriyor. Hazar atmışsın. Hayır, şuradan gelen araba yeşil olursa sen kazandın, kırmızı olursa ben kazandım deyip tarafların birbirine para vermesi gibi. Yani bu kapsamda olan şeylerin hepsi e, ayette yasaklanan kumarın içerisinde. 91. ayet. ''Muhakkak ki şeytan içki ve kumarla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan koymak ister.'' Artık vazgeçiyorsunuz değil mi? Cabir radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fetih yılında. Yani Mekke'nin fethedildiği zaman. Muhakkak Allah ve Rasulü içki, ölmüş hayvan yani leş, domuz ve putların satışını haram kılmıştır buyurdu. Bazı kişiler, elan Resulü, ölü hayvanların yağı için yani yağının satışı için ne dersin? Zira onunla gemiler cilalanır ve deriler yağ yağlanır. İnsanlar da onu aydınlatmakta kullanıyorlar deyince şöyle buyurdu. Hayır, o da haramdır. Yani onun satışı da haramdır buyurdu. Sonra şöyle devam etti. Allah Yahudileri kahretsin. Allah iç canı kendilerine haram kılınca onlar bu yağları eritip sattılar ve parasını da öyle yemişlerdi. Bunu Bukhara ve Müslim rivayet etmişlerdir. İyi anlaşılması gereken bir hadis bu. Çünkü bazıları tutuyor, e, bunların kullanımını da haram kılıyorlar. Yani leş. Halbuki böyle değildir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yasakladığı şey burada. Yani o haramdır derken satışını kastediyor. Devamında illetin açıklamasında zaten satışla ilgilendiriyor bunu. Yahudileri Allah kahretsin. Neden? Çünkü onlar kendilerine haram kılman bir şeyi Erittiler, sattılar, parasını yediler. Yani haram kılınan budur bak. Mesela e, caiz kılan hadis, Memune Radiyallahu ve daha başka sabilerden gelmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü'nü bir yerde bir koyun ölüsü görüyor da, şunun derisini alsaydınız, kullansaydınız, faydalansaydınız diyor. Diyor ki ey e, Allah Resulü o leştir, meytedir. Yani eceliyle ölmüş bir hayvan, boğazlanmış bir hayvan değil. Tam burada Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. Ey yuma dibagun. İza eyuma e, ey ihabun. Yani hangi deri olursa olsun, iza dubiga tahura. Hangi deri olursa olsun. İster domuz derisi olsun. İster leş derisi olsun. Tabaklanırsa o temizdir. Yani bir işlemden geçiyor. Farklı bir formata dönüşüyor. O, o zaman temizdir. Ama o haldeyken olmaz. Yani bunların kullanımı demek ki haram kılınmamış. Haram kılınan bir şeyin satışı ve dolaylı yoldan böylelikle parasını yemek haram kılınmıştır. 92. ayet Allah'a itaat edin, Resul'e de itaat edin ve sakının. Burada hem Allah'a itaat, hem Resul'e itaat yine mutlak, kayıtsız şartsız bir emirle emrediliyor. Eti'ullaha ve eti'ur rasule. Yani Allah'a kayıtsız şartsız itaat edin, Resul'e kayıtsız şartsız itaat edin. Ve sakının. Yüz çevirirseniz yani bu itaatten yüz çevirirseniz bilin ki şüphesiz Resulümüze düşen apaçık bir tebliğdir. Enes bin Malik radiyallahu Ebu Ubeyde bin el Cerrah radiyallahu anh'e Ebu Talha el Ensar radiyallahu anh'e ve Ubey bin Kab radiyallahu anh'e hurma koru ile kuru hurmadan yapılmış içki dağıtıyordum. Bakın buradaki lafza da dikkat edin. Hurma koru ve kuru hurmadan. Yani olgunlaşmış hurmayla koruk. Olgunlaşmamış hurma. ikisi hoşaf yapılmış. İçki çeşitlerinden. Böyle bir içki dağıtıyordum. O sırada birisi gelip Şarap haram kıldı deyince bakın üzümden yapılan bir şey değil. Yani hurmadan yapılmış bir ilişki. Ee, ve bu ayet geliyor. Hamrı Allah haram kıldı. Ebu Talha radıyallahu e Enes kalk şu şarap testilerini kır dedi. Hemen kalktım. Havanı aldım. Şarap testisine vurdum. Testi paramparça oldu. Bunu Bukhar ve Müslim rivayet etmişlerdir. İşte sahabeyi izzetli kılan, aziz kılan Allah azze ve celle'nin yardımını kazanmalarını sağlayan unsur bu itaat duygusudur. Yani Allah'a ve Resulüne itaatteki e, azimleridir. Bizim asrımızdan birilerine böyle bir emir gelse, 40 dereden su getirir. Yasağı kabul etti diyelim, tamam yasaklandı. E, o zaman bu içkiler ne olacak? Satarız falan filan, başka hal yoluna bakarız, sirkeye çeviririz, tuz atarız falan. E, başka hal yollarına giderler. Böyle hal yoluna giden ancak bedevilerdi. Yoksa Medine'de bulunan, Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam civarında bulunan, yani menhece almış, doğrulan Allah Resulünden almış sahabelerde bu yok bakın. Emir geldiği zaman lamcin ileri geri yorumlamadan derhal onun gereği neyse buna itaat vardır. Ama o Medine toplumundan uzak bir bedevi geldiği zaman Allah Resulüne içki hediye getiriyor. Şarabın haram kılındığını bilmiyor. Hediye olarak Allah Resulüne içki getiriyor. İbn Abbas'a bildirilmeden gelen rivayette. Allah Resulü kabul etmiyor bunu. Bu diyor haram kılındı diyor. Öyle deyince adam yanındakine fısır fısır bir şey diyor şöyle. Ne söyledin ona diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bunlar satmasını söyledim diyor. Madem haram oldu, o zaman sat dedim adamıma diyor. Sen şunu bilmiyor musun diyor. Allah bir şeyi haram kıldın mı onun kazancını da haram kılar. Yani hemen alternatif yollar aramak bakın bedevilerin tavrı. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü yanında itaatı öğrenmiş eti Allah'a itaat edin kayıtsız şartsız. Resule kayıtsız şartsız itaat edin emrinin ne gerektirdiğini bilen ise derhal hemen kır. Yok et. Eşek eti meselesinde de böyle. Abu <gülüyor> Kader Radiyallahitayyin Ebu Kader Radiyallahit'ten gelen rivayette Hayber senesinde o zamana kadar eşek eti yiyorlarmış yani. Ehli eşek eti. Allah Resulü Hayber'de bunu haram kılınca kazanlarda kaynıyordu diyor. O anda diyor derhal, bu emir ulaşınca, bu yasak ulaşınca derhal ters verdik diyor Allah Resulü'nün emri üzerine. Yani işte şunu da yiyelim de ondan sonra sakınırız değil bak. Yani artık pişmiş, <gülüyor> israf olmasın değil. Allah e, Allah ve Resulü'nün helal, harama, emir veya yasa dair bir şey gel zaman derhal bunun uygulanması, e, itaattaki azim, hırs, sahabelerde mevcuttu. Bizi gerilerde bırakan, düşmanlarımız karşısında, kafirler karşısında zillete düşüren unsur da e, kitap ve sünnete itaatteki işte bu ağırdan almamız, vurdum duymaz tavırlarımızdır. O sahabeler bu sayede maddi imkansızlıklar içerisinde olmalarına rağmen e, dünyanın en deppedeli krallarının yüreklerine korku salıyorlardı. Ama karınları aç geziyordu. Yani üst başları, belki e, sağlam elbiseleri yoktu. Ama Allah ve Rasulüne itaat, yani bu konudaki azim onların en büyük zenginlikleri. Ve işte Allah'ın yardımı sayesinde e, nice az topluluklar kat kat sayı ve silah bakımından kat kat üstün toplulukları e, yenmiştir, hezimete uğratmıştır. Ne zaman ki bunda gevşemeler oluştu ümmette, Reyler girdi, kıyaslar girdi, teviller girdi, alternatifler arama, sünnetin yerine alternatifler arama girdi. Dolayısıyla ümmet arasında ihtilaflar meydana geldi, gevşemeler, üzülmeler, iman ettiğinden dolayı en üstün olma duygusu kayboldu. Bilakis ümmet komplekse girdi. E, kafirler karşısında aşağılık kompleksine girdiler. Bu aşağılık kompleksinin getirisi olarak işte kılık kıyafette, yemede, içmede ve daha başka davranışlarda onları taklit eder pozisyona geldiler. Yani bugün Müslümanlar arasında diyorum yani komünistler, laikler, e, İslam dışı düşüncelere sahip insanlardan bahsetmiyorum. Müslüman, dinine sarılan Müslümanı aşağılık görüyor. İşte sakalı aşağılık görüyor. örtünmeyi Aşağılık görüyor. Neden? Çünkü o kafirlere giyimde, kuşamda, kıyafette veya davranışlarda benzeyerek onlara yakın olmak istiyor. Onlara yakın olmak istediği için diğerini, yani onu yüksek tutuyor, Müslümanı alçak tutuyor. Halbuki Müslümanları yükseltecek, diğer kavimlerin ta tepesine çıkaracak şey giyimde, kuşamda, bunlarda değil. Allah'tan takvadadır. Yani libasın en üstünü işte bu takva libasıdır. Yani Allah'tan e, sakınma duygusu. Mabed bin Kâb, iki kıbleye de yönelerek namaz kılanlardan olan annesinden rivayet ediyor. Yani e, kıble değiştirilmeden önce de Allah Resulü'nün sahabesiymiş annesi. Ondan rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki meyveyi karıştırarak hoşaf yapmaktan yasakladı ve şöyle buyurdu. Her birini tek başına hoşaf, ne biz yapınız yani az önce bahsettiğim Enes Radyalan rivayetinin bir benzeri bu da. Her birini ayrı ayrı kaynatın. Yani üzümle kayısıyı bir arada kaynattığın zaman bu yasağın kapsamına giriyor. Bundan yasaklar diyor Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam. Her birini ayrı ayrı. Enes Radyalan'da Nesai'nin sünnel Kübra'da gelen rivayetinde şu belirtiliyor. Biz diyor bu yasağın kapsamına girecek korkusuyla aynı hurmada, yani yarısı olgun, yarısı ham kalmış. Bir kısmı yeşil, bir kısmı sararmış hurma. Biz böylesini bile bir arada hoşaf yapmaktan sakınırdık, keserdik bunları ayrı ayrı hoşaf yapardık, diyor. Evet, bu hadisi, Mabed bin Kab'ın annesinden rivayet ettiği hadisi, Şafii müsnedinde de rivayet etmiştir. Müslim'de Ebu Katade radiyallahu anh'den rivayet etmiştir. E, bu da onun şahidi. 93. ayet, iman edip salih amel işleyenlere, sahip bir imanla iman edip sünnete uygun salih amel işleyenlere sakınır, iman eder ve salih amel işlerler de sonra sakınıp iman eder ve ardından sakınarak iyilik ederlerse tattıklarından dolayı bir günah yoktur. Şüphesi Allah iyilik edenleri sever. İbn-i Abbas radyalanmadan, içkiyi haram kılan ayet nazil olduğu zaman sahabeler, Eyalan Resulü, içki içip de ölen arkadaşlarımızın durumu ne olacak? Deyince bu ayet nazil oldu. Yani içki haram kılınmadan önce, kesin bir şekilde haram kılınmadan önce içki içen arkadaşlarımız, yani sahabeler vardı, iman etmiş kimseler vardı. Ama öğrendik ki ayetler indi, öğrendik ki bu harammış. Hem de çok ciddi büyük bir şey, içki bağımlısı puta tapan gibi. Böylesine tehlikeli bir şey. Peki bu arkadaşlarımız ne olacak? İşte bu ayet bunun üzerine nazi oldu. İman edip salih ameller işleye sakınan, iman eder ve salih amel, amel işlerler de sonra sakınıp iman eder, ardından sakınarak iyilik işlerlerse tatlıklarından dolayı bir günah yoktur ayeti bunun üzerine nazi oldu diyor. Aynısını Berabin Azip Radyalan'ta rivayet ediyor. Bu iki hadisi Hakim, Taberi, Taberan, Deyhaki, Tayalisi, Tirmizi, İbni Ebiat'in İbn-i ve başkaları sahip-i rivayet ediyorlar. Bu ayetle ilgili e, Kudame bin Mazun kıssası da var. Şöylece geliyor. Ömer radıyallahu anh Kudame bin Mazun'u Kudame bin Mazun Bedir ashabından bir sahabe. Kudame bin Mazun'u Bahreyn'e vali tayin etmişti. Kudame radıyallahu anh Hafsa ve Abdullah'ın dayısıydı. Yani Hafsa ve Abdullah Ömer radıyallahu anh'ın çocukları. O, heh, demek ki böyleymiş. Bir gün Abdukays kabilesinin reisi olan Carut Bahreyn'den Ömer radıyallahu anh'ın yanına geldi ve dedi ki ey müminlerin emiri kudame şarap içti ve sarhoş oldu. Allah'ın haramlarını çiğnediğini gördüğüm için bunu size haber vermeyi kendime vazife bildim. Ömer radıyallahu anh dedi ki şahidim var mı? Carut evet Ebu Hüreyre şahidimdir dedi. Ömer Radyalan Ebu Hureyre Radyalan'ı çağırdı ve ona dedi ki, şahitlik ediyor musun? O da ben onun şarap içtiğini görmedim fakat sarhoş olduğunu gördüm dedi. Yani içerken görmedim ama sarhoş olduğunu gördüm dedi. Ömer Radyalan şimdi şehadet tam oldu dedi. Yani iki kişinin şahitliği tam oldu. Dedi ve mektup yazarak Kudame'yi Bahreyn'den geri çağırdı. Kudame gelince Carut Ömer Radyalan'a dedi ki, şimdi buna Allah'ın kitabıyla hükmet. Ömer Radyalan sen davacı mısın yoksa şahit mi dedi yani davayı bırak da biz görelim yani sen sadece şahit konumdasın burada. Carut ben şahidim dedi. Ömer radıyallahu şu halde şahitliğini yapmış bulunuyorsun dedi. Carut sustu. Fakat bir sonraki gün yine Ömer radıyallahu yanına geldi ve dedi ki buna Allah'ın tayin ettiği haddi vur. Ömer radıyallahu ben seni davacı olarak görüyorum. Onun aleyhinde sadece bir kişi şahitlik yaptı dedi. Yani bir taraf davacı olunca yani davacı aynı zamanda şahit olamıyor demek ki. Tek şahit kalıyor Ebû Reyra E sen davacısın, ikinci şahidin nerede o zaman? E, ondan sonra Ca'rut dedi ki: "Ben e, ben bunu senden sadece Allah için istedim." Yani öyle davacı olarak değil. Allah için istedim dedi. Ömer Radyalan dedi ki: "Sus yoksa elimden kurtulamazsın." Ca'rut dedi ki: "Senin amca oğlun şarap içiyor ama ceza bana kesiliyor." Hak bu mu? Ebu Hüreyre radıyallahu anh, Ömer radıyallahu anh dedi ki, eğer bizim şahitliğimize itibar etmiyorsan, birini Kudame'nin zevcesinden sorması için, yani hanımından sorması için gönder. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh, birisini Kudame'nin zevcesi Hint binti Velide gönderdi ve kadın kocasının aleyhinde şahitlik yaptı. Ömer radıyallahu anh, Kudame'ye dedi ki, sana Allah'ın tayin ettiği haddi uygulayacağım. Kudame, Kudame,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 Tatmış olduklarından dolayı bir günah yoktur. Allah iyilik edenleri sever buyuruyor. Yani bu ayeti söylüyor, Mayde 93'ü. Ömer Radyalan dedi ki, sen tevilinde hata ettin. Yani bu ayetin yorumunda, açıklamasında hata ettin. Eğer Allah'tan sakınsaydın, Allah'ın sana haram kıldığı şeylerden vazgeçerdin. Yani bu sakınmaya uymuyor. Daha sonra Ömer Radyalan insanlara şöyle sordu. Kudameye had uygulanması konusunda ne düşünüyorsunuz? Dediler ki,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 Çünkü ona haddinin uygulanmasıyla artık hüccet e, şey, sabit oldu ve o e, bundan sonra devam etseydi yani içki içmeye farklı bir durumda olacaktı. Bunu sahip-i isnatla Abdurrezak, İbn-i Saad, İbn-i Medine'de rivayet etmiş. İbn-i Acar'da Fethül Bari'de isnadı sahih demiştir. E, burada mesela tevilinde hata ediyor. Yani Allah'ın haram kıldığı bir şeyi kendisine helal kılıyor. Ayeti yanlış anlayarak Kudam-ı Ebi Mazun. E, bu da işte cehaletin veya tevilin e, tekfire mani olan engellerden birisi olduğuna dair açık bir delildir. Evet. 94. ayetle bitirelim bugünkü dersi. Ey iman edenler! Allah gıyaben kendisinden korkanları ortaya çıkarmak için, yani kendisini görmeden, Allah'ı görmeden, gıyaben, e, gayb olarak Allah'tan korkan, e, aleni bir Allah Azze ve Celle'den e, bariz bir uyarı, yani olmaksızın, Allah'ı görmüyoruz. Böyle bir şey olmadan, cenneti cehennemi biliyor muyuz? Yani görmedik. İman ettik. Çünkü, Sahih haberler, sağlam haberler bize Allah Azze ve Celle'nin var olduğunu, onun sıfatlarının şöyle şöyle olduğunu bildirdi. Cennet, cehennemi bildirdi ve bir takım şeyleri bildirdi. İşte biz bu konuda kayben iman etmiş durumdayız. Görmedik, şahit olmadık. İşte kıyaben, kendisinden korkanları yani sakınanları, emrini yerine getirip yasağından kaçınanları ortaya çıkarmak için, yani bir imtihan var, böyle olanları ortaya çıkarmak için Ondan ellerinizin ve mızraklarınızın erişebileceği şey ile sizi muhakkak deneyecektir, imtihan edecektir. Bundan sonra her kim aşırı giderse, onun için çok acıklı bir azap vardır. İbn-i Abbas Radyolanma diyor ki, burada, bu ayette, zayıf ve küçük olan avlar kastedilmektedir. Yani ellerinizin ve mızraklarınızın erişebileceği şey ile sizi deneyecektir. Yani bu da imtihan, avlanma da bir imtihan. Burada, Zayıf ve küçük olan avlar kastedilmektedir. Allah insanları ihramdayken imtihan etmektedir. İhramda o yasakları var. Gıyaben Allah'tan korkan, insanların görmediği yerde de bundan sakınır. İnsanların gördüğü yerde sakındığı zaman bu tam anlamıyla Allah'a gayben iman etmeye girmiyor. Belki insanlardan sakındığı için bunu yapıyor. Diğer farzlar, emirler ve yasaklarda da aynı durum söz konusu. İnsanların gördüğü veya görmediği yerde Allah'tan sakınma emrediliyor. Bu yüzden demek ki insanları Allah Azze ve Celle imtihan etmekte sürekli. İhram da av da böyle bir şey. Sonra i̇bn Abbas devam ediyor. Hatta onlar isteseler ellerini uzatarak onları yakalayabilirler. Fakat Allah insanları onlara yaklaşmalarını yasaklamıştır. Bunu Taberi ve İbn-i Ebi'atim, Hasem-i rivayet eder. Ee, i̇şte bizden önceki kavimlerin Enam suresi 60'lı ayetlerde anlatılan, işte Cumartesi asabı kıssasında olduğu gibi mesela Allah Azze ve Celle Cumartesi günü onlara avlanmayı yasaklıyor. Ama imtihan edecek ya tam da Cumartesi günü balıklar kenarlara yaklaşıyor. Yani İsrailiyat kaynaklı rivayetlerde e, tarifler değişik. Bazısı diyor ki bunlar oltalarını cuma gününden attılar. Cumartesi günü oltalara balıklar takıldı, pazar günü de çektiler. Dolayısıyla cumartesi günü balık avlamamış oldular diyor. Bazıları şöyle açıklıyor, havuzlar yaptılar diyor. E, kıyıya yanaştıkları için imtihan olarak. E, kıyıya yanaştıktan sonra su çekilince e, balıklar havuzda kalıverdi. Bazısı da böyle açıklıyor. Doğrusunu Allah bilir. Öyle ya da böyle bunlar bu yasağı hile yoluyla deldiler. Yani imtihan edildikleri konuda kaybettiler ve lanete uğradılar. Daha önce anlattığımız, geçtiğimiz hafta anlattığımız şeyde onların alimleri, bunları uyardılar böyle yapmayın, bu yanlıştır dediler. Fakat insanlar onları dinlemedi hile yoluyla. Yani hile ne demektir biliyor musunuz? Hile hile ee, insanları kandırmaktır. Yani görünüşte insanların dilinden kurtulursun. Allah'ı kandırabilmen mümkün mü? Allah her şeyi bilendir. Mesela faiz işliyor, çok iyi biliyor bunun haram olduğunu. Niye yapıyorsun? Bak haram olur mu ya? Diyanet fetva verdi diyor. Bu sahtekar işte. Bu Allah'tan gayben korkmayanın vasfı. Münafıklığın vasfıdır bu. Diyanet fetva verdi diyor. Yani topu ona atıyor. İnsanların nazarında Kendini kurtarıyor. Mesela biz e, bu yüzden cübbeli münafık diyoruz. Niye? Bu adam insanlara süslüyor yaptığı şeyi. İnsanların dilinde işte zahiren, herkes kabul etmese bile kendi mensuplarınca kabul ediliyor bunun yaptığı yorumlar. Yani kıytırık yorumlarla üzerinde bulundukları şirki, batılları adam süslüyor. Zahiren işte Kur'an'a, sünnete uyuyormuş gibi. Süslüyor bu adam, hile yapıyor. Ben eminim ki bu adam vicdanında Allah'a nasıl bir isyan ve şirk içerisinde olduğunu biliyor. Çünkü Allah Azze ve Celle Fuslet Suresi 3. ayetinde biz afakta ve enfüste delillerimizi göstereceğiz diyor. Afak dış alemdir. Enfüs nefislerin içinde kalplerdeki vicdan dediğimiz şeydir. Sen delillere karşı bu kadar e, bilmiyormuş gibi davranıyorsun. Bir gün geliyor diyorsun ki bu insanlar... İşte yanlış yapıyor Sahabeler icma etmiştir diyorsun Namazın terki küfürdür Bunu söylüyorsun Yani sahabe bu işte Çok net ifader kullanmış diyorsun Ertesi gün geliyorsun diyorsun ki Şu mezhepsizleri yok mu Bunlar namazın terkine küfür diyorlar Vahhabiler bunlar diyorsun Yani bu adamın demek ki Hakikat konusunda apaçık bir Bilgisi var fakat İnsanlara karşı farklı bir süsleme içerisinde bu adam Allah'tan korkmuyor. Edebiyatla, süslemelerle insanlara kendilerini kanıtladığı zaman, insanların dilinde işte kitaba sünnete uyan birisi görünümünü verdiği zaman bununla yetiniyor. Ahirete iman etmeyenlerin vasfıdır bu. Münafıkların vasfıdır. Dünyada Müslüman gibi davranıyor. Yine komünistler, laikler, demokratlar da böyledir. Particiler de böyledir. Adam sana biz de Müslümanız diyor. Biz zaten bu demokrasi biz İslam için bulaştık diyor. Sahtekarlık bu, yalan. İslam için mi bulaştın Allah'ın emirlerini terk etmeye? Sakalını kesmeye, kadınların başını açmaya, gavur kıyafetleri giymeye? İslam'a hizmet için mi bulaştın? Allah'a itaat için mi bulaştın? Fakat insanlara kendisini süslüyor. Koruyor mu insanların ya bu adam dine hizmet etmek için, bak onun sayesinde başörtüsü serbest falan filan. İnsanların nezinde hükmü bu işte. Allah katında ise Allah kalpleri özünü özüyle bilendir, zahire çıkanları da gizlediklerini de bilendir. Yani herkesin elini vicdanına koyması gerekiyor ve biz imtihan edilmekteyiz. Yani dünya Allah'a itaat etmekle, Allah'tan başkalarına itaat etmek konusunda bizim imtihan edildiğimiz bir yurt. Biz zahirde Allah'a isyan edeceğiz. Yani imtihan olma sebebimize hep muhalefet edeceğiz. Bütün bunlar hep Allah'a itaat etmek için diyeceğiz. Var mı böyle saçmalık? Yani kendi içerisinde aslında batıl bir şey. Fakat insanların düşünmüyor olmaları sebebiyle bunu, yani batılı süslüyorlar. Şeytan onlara süslü gösteriyor bu söylediklerini, yaptıklarını. Edebiyat sanatıyla, güzel konuşma sanatıyla, kendini güzel ifade etme sanatıyla yaptıkları çirkinlikleri sanki dine uygunmuş gibi gösteriyorlar. Gün geliyor, bu adamlar çıkıyor, diyor ki, İslam'a en uygun sistem cumhuriyettir veya demokrasidir diyor. Zaten demokrasi, işte sahabelerin yaptığı halife seçimde demokrasi. E, Hani sen demokrasiye karşı mücadele için bunları kullanıyordun? Bak bugün İslami iyileştirmeye çalışıyoruz. Çok iyi biliyor bunun İslami falan olmadığını. Fakat e, Batıl hak suretinde gelebilir ama hak batıl surette gelmez. Yani bu önemli bir menhac ayrim. Allah izin verirse avlanma ile ilgili bir takım hükümler zikredilecek. 95. ayette bir sonraki derste oradan devam ederiz inşallah. Subhanakallahum ve bihamdik ve eshedu ilahi bilantevatekeler shilik ve estafur cebetu bilik.